Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Kentler lezzetlerde bir kentin tadına varmak üzere bugün de hoş geldiniz. Bu hafta geçen iki haftada kaldığımız yerden Avrupa'nın en önemli başkentlerinden birisinin tadına bakmaya devam edeceğiz. Atina'dayız yine. Atina işte sadece Yunanistan'ın başkenti değil aynı zamanda da dünyanın pek çok ülkeleri. Uygarlık diye bildiği kavramının da ana yurdu. E, özellikle de Avrupa kıtasının e, o dönem bilinen kentlerinin e, en çok da. E, bugünkü anlamıyla e, tarihinin ve uygarlığının e, sanki anası, sanki bütün benzetmeleri, e, ilham almaları, alegorileri e, o dönem Klasik Yunan uygarlığı döneminde Atina kentinde oluşmuş olan uygarlığın etrafında dönüyor. Bu yüzden de Atina'nın lezzetlerini sadece yeme içme lezzetleriyle kısıtlamak aşağı yukarı imkansız. Ama bu zaten pek çok büyük kentteki durum. Biz de Atina'nın geçmişteki yeme içme lezzetlerine bakarak başladık işe. Ama düşünün ki Atina gerçekten de dünyanın en eski kentlerinden birisi. Hani yazılı tarihi neredeyse 3500 yılı filan buluyor. işte. klasik Atina zaten biliyorsunuz çok güçlü bir kent devleti. O dönem Yunan uygarlığındaki görülen model üzerine kurulmuş kent devletleri var. Bu kent devletleri böyle yayılımcı, savaşçı bir yerlere yerleşme peşinde devletler değil. Kendi içlerinde belli bir uygarlık kurup yaşamak peşindeler. Hani barışçıl mı bilmiyorum demokrasinin beşiği ama ne kadar demokratik köleler de var efendiler de var bilmiyorum ama zamanın koşullarından bahsedersek 5. 4. yani milattan önce 5. ve 4. yüzyıllardan söz ediyoruz. Dolayısıyla da o dönemde tabii ki e, kendi kavramı çevresinde ve o dönem e, dünyasının içindeki e, bulunduğu noktada kendi e, gelişme kavramı çok hat safhaya ulaşmış bir kent. Çünkü e, fazla bir yayılımcı politikası olmayınca tabii kendi içinde yaptıklarına yönelmiş ve sanata ve işte sosyal yaşama ve işte toplumsal gelişmeye falan çok daha fazla kafa yorabilmiş bir topluluk. Felsefenin beşiği sayılıyor yani öğrenmenin ve felsefenin sadece sanatında değil. E, düşünün ki Platon'un akademisi de, Ariston'un liseumu lisesi de e, burada kurulmuş. Dolayısıyla da Batı e, uygarlığının biraz beşiği olarak kabul ediliyor. Böyle olunca da tabii ki e, hani tab bakalım tablarına dediğimiz zaman iki haftaya sığmadık üçüncü haftaya tabii ki sarktık çünkü Atina'nın daha henüz tarihinden doğru düz bahsetmedik bile ee, antik Yunan uygarlığının ve klasik Atina kentinin yeme içme adetlerinden bahsetmeyi sadece belli bir noktaya getirebildik. E nerede kaldı ki bugün Atina'sında yiyip içip nelerden tadılabilirize bakmak dolayısıyla bu hafta yine Atina'dayız bakalım bugün yol bizi nereye götürür bakalım haftaya başka bir kente mi ulaşırız yoksa yine Atina'da mı kalırız bu haftaki programın sonunda göreceğiz this Şimdi tarihte Atina bölgesinde, bugün Atina olan kentin olduğu yerdeki en eski yerleşim milattan önce 11 ile 7 bin yılları arasında filan tarihleniyor. Şist mağarası denilen bir mağarada bulunan belirtilere, kalıntılara göre. Bu tabii ki bahsettiğimiz klasik Yunan uygarlığından çok çok daha önceleri. 7 bin yıl hani hiç ara vermeden muhakkak her zaman orada yerleşmiş bir insan grubu olmak koşulu Burada uygarlıkların var olduğu söyleniyor. E, tarih bunu söylüyor yani. Ve de e, Miken uygarlığı e, burada kurulduğu zaman yani 1400 1400'lerde falan artık bu oranın önemli bir kenti haline gelmiş oluyor Atina. E, Miken uygarlığının e, en önemli kalelerinden birisi diyeyim. Evet yayına gene ara veriyoruz. Maalesef bu şekilde kentler lezzetler Güzin Yalı'nın programına da yeme içme öykülerine de kısa bir ara vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü İstanbul kenti tarihinin en olağanüstü anlarından bir kısmını yaşamakta. Şu anda da Nur Deriş domanla programcımız dostumuz kendi bizzat şu anda yaşamakta olan olduklarını bize anlatmasını rica edeceğiz bir kere çok geçmiş olsun mu diyelim Nur merhaba bilemiyorum ne diyeceğimizi ama sağ ol valla yani hepimize geçmiş olsun demek lazım burada çünkü hakikaten insanların hiç ayırt etmeden öyle bir duruma soktular ki ben Gayrettepe'den Taksim'e metro ile geliyorum. Bir sürü vatandaş gibi çıkar çıkacağız Taksim'e. Sakın yukarı çıkmayın diye uyarılar yapanları rastladık. Zaten hemen gözümüz genzimiz yanmaya başladı. Ağlamaya başladık. yani o içeriye çünkü gaz sıkmışlar. Metronun içine. Metronun Ve... içine gaz sıkılmış. Akıl alır iş değil yani. Ve şeye geldiğimizde yani Taksim. ...meydana çıkan merdivenlere geldiğimizde oranın kapandığını gördük. Taksim meydanına başka bir merdivenden çıktım. Orası yani... ...anlatamam, herkes gözleri yaşarmış, ağlıyor. Yani i̇çeri gaz sıktılar Çocuklar ve kapıyı, kapıyı kapattılar. Kaçıyor. Efendim? İçeri gaz sıktılar ve kapıyı kapattılar. Bilmiyorum. Yani Ama metronun içi, bütün o merdivenlerin ta metroya bindiğiniz yere kadar... ...gaz yakıyordu insanların gözünü. Ben şu anda zor konuşuyorum çünkü gözüm yanıyor, gözlerim yaşa yani evet. geliyor. Şu anda ne, ne, nereye sığındın? Yani orada bir kafeye sığındım, kapalı bir yerde durmaya çalışıyorum geçsin diye. Metronun içinde bir gençler var, öyle bir sütlü karışım veriyorlar insana gözlerini sürmek için. Ondan sonra limon su kanlar var. Yani herkes mağdur, herkes mağdur ve herkes infial içinde. Nasıl böyle bir şey yapılabilir diye. Evet, gerçekten de e, yani tabipler e, tabip odasının bir e, kısa bir süre önce yayınladığı hekimlere ve kamuoyuna başlıklı bir e, bildirisinde e, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti çıldırmış olmalı e, başlığını e, koymuşlardı evet. ve yani İstanbul valisinin ve emniyet müdürünün görevi rant korumak değil Gezi Parkı'nı yıktırmamak için seslerini duyurmaya çalışan duyarlı İstanbul halkının can ve mal güvenliğini sağlamaktır diyordu. Fakat şimdi senin anlattıkların mesela bu mesele yani eylem hadi orada ağaçları korumaya ve Taksim Gezi Parkı'nı bir şekilde korumaya yönelik insanlardan da bahsetmiyoruz normal olarak hayatlarını Herkesten sürdürmeye. Orada yurttaşlar var işte. Yani sıradan yurttaşların üzerine metroda seyahat etmekte olan şehrin en temel kamu ulaşım aracına gaz sıkan bir polis teşkilatından bahsediyoruz ve tek bir açıklama yok. Yani ne büyükşehir belediye başkanı var ortada ne polislerin başı emniyet müdürü var ne İçişleri Bakanı var ne vali var. ...ne de hükümet sözcülerinden ya da başbakanına herhangi bir açıklama var. Olacak iş değil. Ve yani. metro kaçabilecek yeriniz de yok. Yani tamamen bir kapana sıkışmışlık söz konusu burada. Yani işte Taksim Meydanı'nın ortasındaydım metronun diğer çıkışından. Oradan zaten görünüyor Taksim Meydanı tarafı, o Sular tarafında kimse kalmamış. Çocukların üstüne su sıkmışlar, gaz vermişler. Herkes kaçmış oradan. Ve yani ortalıkta herkes ve her yerdeydi. Ben de sığınabildiğim bir yere sığındım. Bir kafedeyim şu anda. Fakat kafeden de gördüğüm oradan meydandan daha gümüş suyuna doğru gitmeye çalışanların da herhalde üzerine gaz sıkıldı ki oradan da dumanlar çıkıyordu çünkü. Ama daha fazlasını göremedim yani duramadım çünkü dışarıda. Şu anda bir kafedeyim ve hala gözlerim yaşarıyor, hala genzim yanıyor ki yani ben esas gaz yemiş birisi değilim Niğiz ama kim bilir isim. daha neler oldu? Yani. Evet evet yani yüzün üzerinde e, yaralı olduğunu biraz önce tabip odasıyla, e, dan bir e, doktorla konuşuyorduk. Onunla, onunla birazdan bağlanacağız. Ayrıca da e, tanınmış, e, isim, bildiğimiz kamuoyunca bilinmiş isimlerin de işte Ahmet Şık gazeteci ya da eee Önder'de yoğun bakımda idi mesela ya. bir omuzundan ya. aldığı bir mermi yani mermi dediğim işte bombanın mermi evet. etkisi yapması sonucunda ben evet. solunum yetersizliğinden dolayı olacak şey değil. Ya yani evet. hakikaten Hala ağlamıyorum ya. Aklın alacağı bir iş değil ve Taksim Hastanesi'ndeki yaralıların anlattıkları falan da evet. ayrı bir şey. Yani 17 yaralıdan <gülüyor> bahsediliyor ve cum Sezgin Tanrı kulu mesela Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayının 30'a yükseldiğini belirtmişti. Onu da biraz önce bir anetten takip etmeye çalıştık, okuduk yani. Hakikaten bir cinnet hali hakim ama gene de toplantı yapmaya kararlı olan insanların bildirileri de var. Onları da 7'de buluşmanın gerçekleşeceğine dair haberler var. Nur peki çok teşekkür ederiz. Yani anında... Son olarak sana bir şey söyleyeyim. Lütfen. Yanımda genç bir kadın duruyordu. Nedir bu bize yaptıkları dedi? Sanki dedi, muhalif mi olmak lazım ağaçları korumak için dedi? Yani bu o kadar anlamlı bir söz ki. Evet. Muhalif mi olmak lazım? Bunlar herkesi muhalif sayıyorlar kendilerine dedi ve sanki siyasi bir şeymiş gibi davranıyorlar. Halbuki biz burada şehirli olarak şehirli hakkımızı koruyoruz. Evet. Aynen öyle. Yurttaş hakkını ve şehirle olma hakkını korumaya yönelik. Fakat bu bir dönüm noktası hissiyatı da veriyor. Bilmiyorum benim tecrübelerim ne kadar geçerlidir, yeterlidir. Bu tecrübeler üzerine bir şey söylem inşa etmek mümkün mü? Ama benim işte naçiz ömrümde gördüğüm kadarıyla bu bir dönüm noktasıdır Türkiye için kesinlikle merakla takip etmeye çalışıyoruz ve bu bilgileri de dinleyicilerle ve programcı dostlarımızın yardımlarıyla da dinleyicilerle paylaşmaya çalışıyoruz. Nur çok teşekkürler. Gör görüşürüz. Görüşürüz Ömer. Nurderiş Otoman'la görüşüyorduk. Kendisi başına gelen hakikaten inanılmaz şeyleri anlattı. Yani herhangi bir sadece iş için bir vatandaş olarak kamu aracıyla kendi vergi verenlerin parasıyla yapılmış bir kamu aracını kullanarak bir yerden bir yere Gayrettepe'den Taksim'e gidecek giderken başına gelen bir metroya sıkılmış gazdan etkilenmesini yani kendisinin üzerine doğrudan gelen bir gaz da değil etkilenmiş ve bir e, kafeye canınız, Zor kurtararak 61 insan olarak konuşuyordu bizimle. Gene şanslıymış bazı kafeler hiç mesela Starbucks kafesinden bahsediliyor Divan Oteli'nin hemen yan tarafındaki o, o, o kafe hiç içeriye almamışlar. Şöyle bir durum da var biraz önce bahsettiğiniz ulaşım aracı kapatılmış durumda şu anda İstanbulluların metro ulaşımı kapatılmış durumda bunun da haberleri gelmeye başladı ulaşım durdurulmuş. Evet, Taksim Gezi Parkı'nda e, olağanüstü hal ilan edip evet, İstanbul şehrini de kapatmalarını bekleyebiliriz bu durumda. Ee, yalnız e, başbakanın e, sigara içmeyenlerle ilgili konuşmasını e, bitirdi mi acaba ödül törenini? Bir gelip baksa öbür taraflarda da ne olduğunu... Sigara kadar olmasa da daha az, az buçuk zararlı bazı etkileri olan gazlardan da bahsetmesi, görmesi bunları mümkün olabilir. Evet şimdi yeni bir bağlantı daha yapıyoruz. Daha doğrusu daha önceden bağlanmış olduğumuz İstanbul Tabip Odası danışma kurulu üyesi Doktor Hüseyin Demir Dizen son durum hakkında bir kez daha bilgi almak üzere bağlanıyoruz. Merhabalar tekrar Hüseyin Bey. Ee, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bu biraz önce konuştuğumuzda yoğun bakımda e, olan bir e, kişinin ee, durumunu... Evet, evet. Bir Mısırlı kadın e, beyin ameliyatına alınmış durumda e, şu anda e, devam ediyor. E, oradan geçmekte olan işte, muhtemelen çoluğuyla çocuğuyla şey yapan bir e, turist kadın. E, kafaya isabet eden e, mermi Nedim'le kafada travma var. Ameliyata aldılar. Ee, bakalım nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Evet. E, bu şeyden e, sırrı süreye önderden Sırrı beyin durumu daha iyi. Ee, bu onun da omuzuna bir e, mermi isabet etmişti. Orada zedelenme var ama daha çok da gazdan dolayı, yoğun gazdan dolayı bir akciğer kalp sıkıntısı yaşıyordu. Şimdi gelişine göre daha iyi ee, ama tedavisi devam ediyor sırrı beyin de. Evet yaralı sayısının da şimdi o kadar tabii keşke kameraman arkadaşlarımız da aşağıda o giriş çıkış trafiğini izleyebilseler. Hani sayı tutmak neredeyse zor gibi görünüyor. Çünkü işte daha hafif olanlar hızla gönderilirken öbürlerinin işte filmleri çekiliyor. işte açık yara olanlar kafaya açık yere geldiği için kanayan şey yapanların dikişleri atılıyor. Dolayısıyla bir taraftan işte serumlar e, solunum sıkıntısı olanlara müşahede filan derken tam böyle bütün hastane bir teyakkuz halinde hani duruşa öyle bir bakınca e, ek bir iş çıkarmayalım diye sayı şey yapmadım ama hani yüzüğün bize yakın insanın buraya girip çıktığını bu şey içerisinde söylemek abartı olmaz yani, belki daha fazla yani, yani bu son zamanlarda siz, biz de sizin e, gördüğünüz sayıdan bahsediyoruz tabi tabi işte ben şu kısa sürede bulunduğum şey içerisinde Yüz... etkilenerek etkilenerek e, acile girip çıkan, işte bir kısmı Ahmet Şük gibi, Sırrı süreya gibi tedavileri devam eden, işte o Sırrı kadın gibi ameliyata alınan beyin travması ve kanaması nedeniyle dolayısıyla işte bacak kırığı, kol kırığı, hop, kırığı değişik komplikasyonlarla vatandaşlarımız, bu başbakanımızın vatandaşlarımızı Sigaradan e, koruma kampanyasının olduğu gün e, bu güzel şeyler karşılaşmış durumdalar. Evet doğrusu e, hakikaten insan e, sözün e, kolay kolay devam ettirilemediği bir evet, anında oluyor. Evet. Ama e, bunun e, haberlerini takip etmeye ve bu yükselen de bir mücadele var bir taraftan e, da. E, bir... E, gerçekten e, hani o saldırılar ve etkilenme düzeyi karşısında Orada bulunan ve o görüntüleri seyrederek alana gelmeye çalışan insanların e, duygusunu da olağanüstü olarak e, konuşmakta yarar var e, ve gerçekten e, böyle bir e, bu kadar e, eziyetin, sıkıntının içerisine e, değişik kanalları, zorlukları aşarak gelmeye çalışıyorlar. Hemen hemen pek çok ana kanal tıpkı bir Mayıs'ta olduğu gibi e, engellenmiş durumda ve son yarım saat içerisinde, sanıyorum metroda ulaşıma kapatılmış durumda yani. Evet, buna rağmen, buna rağmen e, yüzlerce insan işte kendi tedavilerini limonlarla, eczanelerden bulabildikleri şeylerle, sularla yaparak biraz nefeslenip tekrar. Gezi Taksim civarında ve ara sokaklarda Beklemeye ve Tepkilerini dile getirmeye de devam ediyorlar Hüseyin Bey ben bir şey sormak istiyorum Metron, Metronun içerisine gaz bombası Atıldığından bahsediliyor ee, Bu kadar kapalı bir alanda gaz bombasını teneffüs etmek Ne e, manaya gelir muaf, muaf olabilen, Bu gaz bombasından muaf olabilen Taksim meydanında herhangi bir Girim açık ya da kapalı bir şey yok Yani Hani e, Biliyorsunuz sonuçta e, metronun önü açık Dışarıdan attıkları, hedef göstererek attıkları şeyi Metronun içerisine yanındaki kulübeye Kafelere, eczanelere O bölgede ne varsa hepsine giriyor O Yani e, Ve koşan insanların Yönlerini takip ederek attıkları için O kalabalık içerisinde Büyük bir kitle metroya girmeye çalıştı Ve o kovalayan Kaçan insanların üzerine metrodayken Şeyler atıldı evet Evet biz sadece e, Yani Metroda bir yerden bir yere gitmeye yani Gayrettepe'den Taksim'e gitmeye çalışan bir dostumuzla biraz önce sizden önce bağlantı kurduk. Onun doğrudan doğruya etkilenmemekle beraber sadece metroya binmiş olduğu için atılmış olan gazdan etkilenmiş ve ağlar durumda bir yere sığınmıştı. Biliyorsunuz açık havada rüzgarın da etkisiyle bir miktar hızlı dağılma özelliğinden dolayı İnsanlarımız daha çok mağdur olmuyorlar ama e, kapalı mekanlardaki e, ki metro da böyle bir yer e, saatlerce bazen günlerce etkisi devam ediyor. E, hani evet. bunu anlamak, bunu herhangi bir toplumsal e, gösteriyi dağıtmak vesaire ile e, açıklamak ne yazık ki mümkün değil. Hani e, gerçekten çok trajikomik komik bir şey yani insanları sigaranın sağlığın zararlarından korumaya çalışan bir Konuşmanın bir dönemin içerisinde hani hedef gözetmek için binlerce insanın olduğu alanlara çok yoğun kaçış yollarını kapatacak şekilde bir gaz atılması, su sıkılması işte yetmiyor panzerlerin kalabalıkların üzerine doğru sürülmesi gibi şeyleri anlamak herhangi bir yere oturtmak ne yazık ki İmkansız yani, evet. hiçbir şey yapmayan insanlar hiçbir şey yani bir kısmı alkışlıyor sadece oradaki insanlara bir kısmı işte gerçekten samimiyetle kentinin parkına işte ağacına sahip çıkıyor yani orada herhangi bir başka şey için bulunmuyor ancak hani bu kadar ee, kötü bir e, yönetme kriz, yönetme insanları e, hani başka bir şeye dönüştürebilir gerçekten. Şu anda tabii insanlar doğal olarak e, park e, ve benzer şeylerini e, bir tarafa bırakarak karşılaştıkları bu haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı uygulamaya karşı evet, duyduğu en adalet alnamda, yani evet, evet. evet e, Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, ediyorum. Mümkün olursa Umarım. yine Umarım. tekrar tabii, bağlantı tabii. yapma imkanı e, buluruz. Çok teşekkürler İyi efendim. İyi yayınlar sağ olun. Evet İstanbul Tabip Odası Danışma Kurulu Üyesi Doktor Hüseyin Demir ile konuştuk. Bu arada da şeyi de hemen belirtelim. Yurt içinden de çeşitli bu sosyal medya üzerinden Twitter, Facebook benzeri haberleşme araçları üzerinden de ...Türkiye'nin çeşitli yerlerinden İstanbul'daki bu tuhaf gaddarlık gösterisine karşı bir dayanışma... Evet. Ve destek e, giderek artan sayıda dayanışma ve destek belirtileri çıkmaya başladığında söyleyelim. Biraz önce söyledik ama tekrarlamamda evet. da yarar var. Bugün evet. Ankara'da iki yerde var. Birisi Yüksel Caddesi'nde saat 17'de, diğeri Kuğulu Park'ta saat 19'da. İzmir'de ise Alsancak İskilesi önünde insanlar dayanışmak için, bugün İstanbul'da olanlar karşı dayanışma göstermek için saat 19'da toplanacakmış. Eskişehir'de Eti Park'ta ise yine saat 19'da. Ve son olarak da gelen haberlere göre Atatürk'te, Atatürk, Adana'da Atatürk Parkı'nın önünde insanlar bir yürüyüş gerçekleştirecekmiş. Bu da 17.30'da yapılması planlanıyormuş. Evet biz şimdi tekrar bir çekilelim ve bu canlı yayınla ara ara bütün programlara tecavüz ederek bu son derece önemli, olağanüstü önem taşıyan günlerdeki canlı yayının süreceğini de belirtelim. Şimdilik ara veriyoruz. Can ve ben Ömer. Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Yalın. <Gülüyor>